Merhaba Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nda bu hafta bir kitap tanıtımı yapar gibi bir şey olacak aslında. Şimdi e, İstanbul'un su krizi ve kolektif çözüm önerileri diye yeni bir kitap hazırladık. Su Hakkı kampanyası olarak e, yani yeni hazırladık derken 2014'ün sonunda hazırlandı. Ondan sonra da basıldı. E, bu kitabın hazırlanmasında ben vardım. Dursun Yıldız. Fatma Zişan Tokaç yine Su Hakkı kampanyasından. Profesör Doktor Mehmet Levent Kurnaz ve Profesör Doktor Murat Türkeş yer aldı. Ee, kitabımızdan bahsetmeden önce nereden ulaşabileceğinizi de söyleyelim. Bu online olarak da pdf formatında suhakkı.org e, web sitemizde var. İsteyen herkes e, buradan ulaşabilir kitaba. E, adı üzerinde İstanbul'un su krizi ve kolektif çözüm önerileri. Evet. Yine de kabaca bir kitabın içeriğinden bahsedecek olursak, İstanbul'un su varlıklarından başladık. Hı hı. Ne kadar işte havza içerisinde su bulunuyor, hangi kaynaklardan su sağlanıyor diye biliyorsunuz ki yakın zamanda, aslında yakın zamanda değil de bir zamandan beri başka havzaların da suları evet. İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'da su krizini şiddetlendiren etmenleri ...dile getirmeye çalıştık bu kitapta... ...iklim değişikliği, İstanbul yöresinin... ...nasıl iklimi değişiyor... E, ...mega projeler... ...nasıl etkiliyor su varlıklarını... E, bu kentsel büyümenin yarattığı etkiler Daha da nasıl olumsal, olumsuzlaştırıyor Bunlar var kitabın içerisinde Aynı zamanda tabii ki Su yönetim politikaları Krizin Hı -hı. E, geliştiren etmenler arasında e, Başta geliyor bunu saymak gerekiyor Ve bir takım çözüm önerileri getirdik Bu sorunlara ilişkin olarak Ve temel aldığımız bir Hı -hı. kıstas vardı e, Doğa ve e, insanın çıkarlarını koruyan işte kar odaklı değil de doğa ve insanın çıkarları üzerinden bir su yönetim politikası geliştirilebilir. Hem su varlıklarını evet. koruyabiliriz hem insan hakkı olarak suyun insanlara kesintisiz teminini nasıl sağlanabilir diye evet. kafa yormaya çalıştık ve bir takım öneriler geliştirdik. Evet. Herhalde bunların en başında da suyun tasarruflu kullanım yöntemleri var. Aynen öyle. Ee, bir de şeyi ekleyen oran e, İstanbul gibi kentler tabii bizim kitabımız İstanbul'la ilgili ama İstanbul gibi kentler sürekli büyüyor. Hı hı. Çünkü sürekli bir göç alıyor. ve e, Kalması için uğraş sarf ediliyor. Çünkü aynen <gülüyor> dediğin gibi pompalanıyor bu göç. E, bizim tabii ki de su hakkı kampanyası olarak hep söylediğimiz şey bu göçün durdurulması lazım. Gerçekten evet. ama durdurulması lazım deyip köşeye çekilmek de mümkün değil çünkü bu göç e, devam ediyor ve İstanbul hızla büyüyor büyük bir kentleşmeyle e, yüz yüze. O nedenle de hani bu kentleşirken bunca hızlı kentleşirken İstanbul ne gibi önlemler alabiliriz ki hani su varlıklarını gelecek nesillere de taşıyalım yok etmeyelim. Sadece su değil tabii yani toprak Hı. kullanımı işte havanın kirliliği hepsi bir arada. Bunlarla ilgili konuşalım çünkü bina ve yerleşimlere baktığımız zaman dünyada toplam su kullanımının yüzde on ikisinden sorumlu binalar atıkların yüzde altmış beşinden ve elektrik tüketiminin de yüzde yetmiş birinden sorumlu oluyorlar ve tabii bir de buna karbondioksit gazıyla çevreye yaydıkları olumsuz etkileri eklersek ne kadar önemli bir şeyden bahsettiğimiz ortaya çıkıyor. Binaların iyileştirilmesiyle daha böyle sürdürülebilir bir çevrecilik anlayışıyla da enerji tüketiminde yüzde 24'ten 50'ye kadar bir düşüş sağlanabiliyor. Karbondioksit salımında yüzde 33 ile yüzde 39 arasında bir indirim düşüş sağlanabiliyor. Su tüketiminde de yüzde 40 ve atıklarda da yüzde 70 civarında bir düşüş sağlamak mümkün. Evet. Yani bu tasarruf tedbirlerinin uygulama yöntemleri var ve bunlar bireysel nitelikte uygulama yöntemleri değil. Şimdi evet. İstanbul'un dört bir yanında büyük afişler var. İşte sifonu gereksiz yere kullanmazsanız yılda 18 bin ton su tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ya da dişinizi fırçalarken işte musluğu açık bırakmazsanız bilmem ne kadar su tasarruf edebilirsiniz diye. Bunların evet. hepsinin zaten yapılması gerekiyor. Bunlara hiçbir itiraz Yok e, ama e, Daha fazla suyu tasarruflu kullanabileceğimiz e, Kimi yöntemler var ve bunlar hmm. Bireylerin bizatı yapabileceği Şeyler değil daha büyük Değişimler ve yatırımlar istiyor evet. e, Bunların başında da işte bu su kullanımını e, Özellikle işte gri su Dediğimiz yağmur suyu e, Dediğimiz su kullanımını sağlayacak Teknikler var e, bu teknikleri Konuşmak istedik bunlar hayata Geçirilirse hmm. bizim yeni melen e, taşıma suyuna ya da işte Sakarya'nın zehirli suyuna e, ihtiyacımız Hı -hı. olmadığı gibi e, bunlara harcanan paralar da enerji de para da e, evet Hı -hı. E, başka kaynaklara aktarılabilir evet evet gri sudan başlayalım <gülüyor> evet, öncekiyle temiş evet gri su ne önce bir ona bir bakmak lazım. Gri su, mutfak lavaboları, tuvalet lavaboları, banyolar, duşlar ve çamaşır makineleri gibi bir takım kaynaklardan gelen ve üriner atık içermeyen su demek. Üriner atık içeren de zaten ona siyah su veya kara su deniliyor. Gri sularda hastalık yapıcı mikroorganizmalar, azot ve fosfor gibi organik kirleticilerin yoğunluğu siyah suya, kara suya göre oldukça düşük. Yapılan çalışmalara göre gri sudaki E. coli basili isimli bakteri varlığı siyah suya göre 100 kat daha azmış mesela bir örnek olarak onu verebiliriz. Ee, bunun dışında iki sınıfta incelenebilir gri sular kendi içlerinde de. Mutfak Hı -hı. lavabosundan kaynaklı yağ içeriği çok olan koyu gri sular ve tuvalet lavaboları, banyolar, duşlar ve çamaşır makinelerinden gelen de Onlara da açık gri sular deniliyor. Yani daha az kirli anlamında aslında bu koyu gri, açık gri meselesi. Ancak İstanbul'da kullanılan o bizim hepimizin standart kanalizasyon sisteminde maalesef bu atık sular birbirinden çok farklı kirli içeriği olan atık sular birbirinden ayrıştırılmadan az kirli sular ve çok kirli sular bir arada toplanarak <gülüyor> karma bir şekilde şey yapıyor. Aslında ee, kullanılıyor. Evet ve bu yöntem. Ee, sağlıklı olmadığı çok aşikar. Tabii. Yani aynı e, iş şeye tabi tutuyorsunuz, arıtma işlemine tabi tutuyorsunuz. Hı. Bu ne ekolojik açıdan ne de ekonomik açıdan rasyonel bir e, yöntem değil. E, yani farklı kirleten unsurları ayırt etmek gerekiyor. E, az kirli atık su, sayılan giriş sular daha kolay, daha zahmetsiz ve masrafsız Hı. bir şekilde e, arıtılabilecek. Daha, bu da daha az enerjinin harcanmasına e, neden olacak. Ayrıca kimyasal madde kullanmadan da arıtabileceğiniz nitelikte e, atık sular evet. e, yöntemleri var, kolay yöntemleri var bu suların değerlendirilmesinin e, bir ya da birkaç hanenin gri suları ayrı toplanıp Merkezi arıtma sistemine gitmeden daha basit bir arıtma işlemiyle tekrar hane hmm. içinde kullanılması mümkün. Böylelikle yemek yapma, temizlik, hijyen, sulama gibi amaçlarda kullanılan içme suyu miktarı çok radikal bir biçimde hmm. azaltılabilir. Ee, bunun yol açacağı sonuç ne diye bakacak olursak, evet İstanbul her dönem içerisinde su kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılmakta. İşte evet. bu krize rasyonel... Ee, ve sürekliliği olan önemli olan bir noktada bu ee, süreklini sağlayabileceğimiz bir çözüm yöntemi olarak ortaya çıkıyor. Evet. Ee, bu sistemlere şöyle kısaca bakacak olursak, yani böyle teknik şeyleri zaten anlatmak çok zor, özellikle de radyoda. Kitabımızda bizim çeşitli şemalarla da şekillerle de gösterilmiş durumda. Ee, Baktığımız zaman insani kullanım için gri suyun arıtma işleminden geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz başlangıç olarak. Yaygın kullanılan gri su arıtma sistemleri de e, üç depodan meydana geliyor. Bunlar da oksijenle zenginleştirme suyun yapısını, biyolojik arıtma ve filtrasyon işlemleri gerçekleşiyor. Gri su sistemlerinde e, membran filtreler kullanılıyor. Bunların da geçirgenlik büyüklüğü yüz binde beş milimetre ...ve mikroorganizmaların %99.9'unu tutuyor. Yani bir şekilde filtrelemiş oluyor, bir Hı -hı. temizlikten geçmiş oluyor. Tabii daha önceden de bahsettiğimiz gibi mutfak lavabolarından gelen sular yağ içeriği çok yüksek sular. O nedenle bunlar gri su sistemine dahil edilmiyor. Yani bu anlattığımız sistemle temizlenmesi mümkün değil... Çünkü bunlar borularda tıkanıklığa neden hmm. olabiliyor. Arıtma sistemlerinde de çeşitli hasarlar verebiliyorlar. O yüzden özel bir yağ filtresi kullanılıyor bunlar için. Evet. Şimdi bu arıtılmış gri suları tekrar ner nerelerde kullanabileceğimize hmm. bakacak olursak... E, ...tuvalet sifonlarını doldurmada kullanılabiliyor, yıkamada. Çamaşır yıkamada bahçe sulama, toprak altı sulama, peysaj amaçlı havuzları doldurma, yangın söndürme, endüstriyel kullanım ya da yüzey sularını e, doğrudan deşarj etme gibi çeşitli amaçlarla e, kullanılabildiğini görüyoruz. Ancak en yaygın kullanımı e, sifonlarda ve toprak altı sulamalar e, olarak görünüyor. Evet. E, şimdi tuvalet harici evresel Kaynaklardan gelen gri su insanla temasta bulunmadığı için e, doğrudan toprak altı sulama sistemine de iletilebilir. Hatta gri su organik bileşenler açısından zengin olduğu için toprak sulaması için de tercih edildiği evet. söyleniyor. E, toprak altı sulama harici kullanımlar için gri suyun arıtmadan geçirilmesi, arıtmadan geçirilmesi gerekiyor. Arıtılmış gri suyun Tuvalet rezervlarında, çamaşır yıkamada, az önce söylediğimiz gibi bahçe sulamada kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Evet. Ee, bunun dışında gri su arıtma sistemlerinin e, kullanılma sayesinde nasıl bir su tasarrufuna neden olacağımızı bir bakalım. Can alıcı nokta burası. En önemli kısmı burası, evet. Ee, İstanbul'a verilen suyun mesela... %90'ından fazlası evsel amaçlı olarak kullanıyor. Çünkü İstanbul son derece yoğun bir kent. Ee, tarım için e, kullanılıyorsun neredeyse. Endüstriyel Şimdi... amaçlı kullanımı da az evet. diğer evet. şeylere göre. Yani evet. karşılaştıracak olursak şehirlere Hı -hı. göre. 4 kişilik bir ailenin günlük su tüketim miktarı ortalama 480 litre olarak e, hesaplanıyor. Bu aylık... 14.4 tona tekabül ediyor. Bu miktarın yaklaşık 7 tonu yani yarısı neredeyse banyo, duş, tuvalet, lavabodan geliyor. Yani burada yapacağımız bir e, gri atık e, arıtma, arıtma sistemi. sistemi kurulduğu zaman neredeyse yarısını suyun kurtarabiliriz. Bir de yine kitabımızda çok güzel bir şekil var. Bir grafik var. Bunda evde kullanılan suyun nerelerde kullanıldığı yüzdelerle de anlatılmış çok güzel. Ee, hepiniz için ilginç gelecektir. Yüzde duş, banyo ve lavaboda kullanılıyor. Ee, yüzde 13'ü çamaşır yıkamak için kullanılıyor. Ee, yüzde yirmi beşi yani dörtte biri e, tuvalet rezervuarı. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Yani neredeyse dörtte biri e, tuvalet rezervuarında kullanılıyor. Mutfakta kullanılan miktar yüzde on iki, temizlik için yüzde beş, bahçe için de yüzde beş evet. Çok ilginç yani rakamlar yani. Az önce senin de ifade ettiğin gibi duş, banyo, lavabo, çamaşır makinesi ve tuvalet rezervanında kullanılan su evsel kullanımın yüzde seksenini oluşturuyor. Hı hı. Evet. Ee, bunun ne kadarını e, tasarruf edebiliriz? Tasarruftan kastımız şu yeniden arıtarak kullanabiliriz diye bakacak olursak altını çizelim. Beşte dördünü arıtıp tekrar Hı -hı. bu alanlarda kullanmak mümkün. Evet. Ee, bunun teknolojik altyapısı da kurulması da Hı -hı. E, düşünüldüğü kadar zor, zor bir şey değil. değil maliyetli değil. Aynı zamanda. Evet. Bununla ilgili de zaten bir takım çalışmalar olmuş. Ee, baktığımız zaman hani Türkiye'de de şeyde de İstanbul'da da. Ama tabii çok başlangıç aşamasında. Yani onu bile demeye dilimiz el vermiyor. Evet zorlayarak söylüyoruz evet, yani bir şey yani yapılmıyor dememek yapılmış için. yapılmış ama e, o kadar göstermelik ve o kadar e, dişe dokunmayacak düzeyde ki hani bunu bu çalışmalar çok yapılmış. Başlangıç aşamasında zaten. Demek bile e, zor geliyor. Evet evet. Ee, ama e, yine de hani isimlerini zikretmek gerekirse e, birkaç tane e, böyle bir proje diyelim. Projeler, proje bazında. Evet, proje bazında aşamasında e, şeyleri olan. Şeyleri var. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı TÜBİTAK, MAMÇ ve Çevre Temiz e, Üretim Enstitüsü 2012 yılında bir sözleşme imzalıyorlar. E, turizmde atık su yönetim projesini Hı. bu sayede başlatmış oluyorlar. Ve bu proje sonrasında 2014 Ekim ayında... Sona eriyor proje kapsamında 2013 yılında 6 adet turizm tesisinde ve 17 adet konut iş yeri ve kuruluşta hmm. Grisu geri kazanım uygulaması hayata geçirildi deniliyor. Evet. Onun dışında Kadıköy Belediyesi'nin kentsel dönüşüm bölgesi olarak belirlediği Fikirtepe'de, ...binalarda su verimliliği ve gri suların geri kazanım projesi başlattığı söyleniyor. Evet. Ee, yine Kocaeli'nde Büyükşehir Belediyesi gri su arıtma sisteminin endüstriyel amaçlı olarak kullanımını sağlayan bir uygulama başlattı deniliyor. Evet. Yani bu örneklerin detaylarını e, burada söylemesek de yani bulabildiğimiz örnekler... ...çünkü biz bu kitap e, çalışması sırasında bu örnekleri araştırdık. Evet. Ee, ve ulaşabildiklerimizin sayısı bu kadar bundan sınırlı tabii ulaşamadıklarımız o yani olabilir. vardır muhakkak ama ama görünen o ki çok büyük ölçekte bir şeyden bahsedemiyoruz Evet yani istisnai durumlar bu verdiğimiz evet. örnekler bu nedenle de e, şey olması hani bu, bunun zaten sadece özel sektörün girişimleriyle olmaması lazım devlet desteğiyle de bu, bu teşviklerin verilmesi ve buna benzer uygulamaların e, zorunlu hale ...getirilmesine ihtiyaç var. İstersen bir şarkıyla ara verelim... ...ondan sonra yağmur suyundan biraz hı hı. bahsederiz. Evet, şimdi bir şarkıyla ara veriyoruz. Chris Rea'dan dinliyoruz. Deep Water... Hakkında bu hafta yeni kitabımızdan bahsediyoruz. İstanbul'un su krizi ve kolektif çözüm önerileri. E, kitabımızın adından da anlaşıldığı üzere e, su krizi, bu krizi yaratan etmenler, mevcut su yönetimi ve bizim önerdiğimiz e, kolektif çözümler var. E, i̇lk bölümde biz gri sudan ve bunun yeniden kazanılmasından bahsettik. Atık suyun. Tekrar arıtılması ve kullanımdan bahsettik. Bir de şöyle bir şey var ki yağmur suyu var. Bizde hepimizin bildiği şeydir özellikle son günlerde çok yağmur yağıyor. O güzelim sular neredeyse içilecek kıvamda temizlikteyken kanalizasyona karışıyor ve denize doğru gidiyor. Hiçbir şekilde kullanılmıyor. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bu, bu nasıl bize fayda sağlar su tasarrufu sağlamada birazcık da ondan bahsedelim. Evet. Aslında bu şehirlerin bu kadar betonlaşmaması gerekiyor. Öncelikle Hı. onu söylemek lazım. Aynen. Ee, suyun toprakların buluşmasına imkan verecek şehirlere ihtiyacımız var. Yerleşim alanlarına ihtiyacımız Hı. var. Ee, ama... Şehirler öyle bir e, dizayn ediliyor ki her taraf e, beton, e, bu Hı -hı. da suyun, e, yağmur suyun hızla e, aslında işte kanalizasyona e, ya da denize karışmasına e, neden oluyor. Şimdi evet. e, yapılan bir araştırma kırsal ve tarım, kırsal tarımsal ve kentsel alanda yağmur suyunun e, nasıl e, yüzeylen buluştuğunu ya da atmosfere ne kadar döndüğünü içeriyor. Bunda örneğin kırsal kesimde yağmur suyunun yüzde yirmisi toprak tarafından emilirken yüzde yetmişi tekrar buharlaşmayla havaya karışıyor. Yüzde ikisi ise yüzeyden akıp gittiğini gösteriyor. Hmm. Tarımsal alanda bu suyun yüzde otuz beşi yağmur suyunun yüzde otuz beşi toprak tarafından emiliyor. Yüzde yine buharlaşmayla havaya karışıyor. Yüzde on beşi kadarı yüzeyden akıp gidiyor. Evet, canalıcı nokta kentsel hı hı. E, alanlarda yağmur suyunun ancak yüzde sıfırlan 15 arası toprağa karışıyor, yüzde sıfırlan 33 arası nemlenme ile buharlaşmayla havaya hı hı. karışıyor, yüzde 55'ten bazı alanlarda yüzde yüze kadar olan kısmı İstanbul. ise, <gülüyor> evet e, kanalizasyon ya da denize karışıyor. karışıyor. Diyor. Evet. ...gerçekten çok çarpıcı bir şey, önümüzde bir grafik de var oradan e, Noran aktardı... ...peki yağmur suyu nasıl arıtılıyor hepimiz merak ediyoruz... E, ...şimdi öncelikle şunu söylemek lazım, bu böyle yeni bir yöntem değil... Hı hı. ...aslında özellikle İstanbul'da pek çok sarnıç var... E, ...sadece İstanbul'da değil hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok yerinde sarnıç sistemleri... ...yüzyıllardır, bin yıllardır hatta kullanılıyor... E, ...modern sistemlerde yağmur suyu çatılardan toplanılıyor... ...tipik bir sistemi sistemiyle bu oluyor. Bunda e, şimdi nasıl yapıldığına gelince dört aşama var. Yağmur suyunun çatıdan ya da zeminden toplanması... ...oluk sistemiyle bunun iletiminin sağlanması... ...depoda biriktirme ve arıtıldıktan sonra tekrar bina içine verilmesi. iletimi yani. E, yağmur suyunun arıtılmasında kum filtresi kullanılıyor. Bu filtreler yağmur suyunun içindeki küçük, küçük boyutlu kirletici parçacıkları tutmaya yarıyor... Ee, evlerde kullanılacak sarniş sistemi için mesela 50 metrekarelik bir çatı alanı bile yeterli ee, Böyle bir kum filtresi kullanılması nedeni zaten suyun neredeyse temiz olması Yani Hı -hı. içilecek kadar temiz olması ama biz onu Harcıyoruz. Evet, şimdi bu yağmur suyunun da kullanım alanları var. Az önce gri suda e, bahsettiğimiz gibi yağmur suyunu da nerelerde kullanabiliriz? Bu arıtmadan e, geçen suyu e, ev temizliğinde kullanılabilir. Yangın söndürmede kullanılabilir. Yine çamaşır yıkama, bahçe sulama, havuz doldurma, tuvaletlerde e, kullanılabilir. Soğutma kulelerinde kullanılabilir. Endüstriyel su kullanımında kullanılabilir. Ee, İstanbul'da biliyoruz ki yağış oranları iyice değişken bir hale geldi. Ee, raporlar iklim değişikliğine bağlı olarak İstanbul'u besleyen su havzalarında yağışların azalacağından bahsediyor. Ee, yoğun bir biçimde. Ee, ama yine de e, yağın e, miktarı e, tekrardan kullanma kapasitemiz hala var. E, bunun içinde çok büyük yine e, yatırımlara e, ihtiyacımız olmadığını söylemek gerekiyor. Evet. Bununla da Yeter ilgili ki niyet olsun. Evet, birkaç Hı -hı. tane e, çalışmış, e, yön çalışılmış yer bulunmakta. E, örnek projelerden bahsedebiliyoruz yine. Evet. E, örnek ve proje kelimesini vurgulayalım <gülüyor> tekrar. Evet. Ankara Beypazarı'nda yapılmış bir tane bir proje var ve e, kurulduğu yerdeki köyün bütün yani tek köyde kurulmuş köyün e, su ihtiyacını karşılar nitelikte sonuç Hı -hı. üretmiş. Evet Diyarbakır'da var Hı -hı. bir tane e, Güneş Evi pek çoğumuz bilir oraya gidenler. Bu da örnek teşkil etmesi amacıyla yapılmış bir Hı -hı. çalışma yine. Çatılardan e, borularla su deposuna yönlendiriliyor yağmur suyu. Yer altında saklanıyor. Daha sonra bahçe sulamasında kullanılıyor. Ayrıca evsel atık arıtmasından elde edilen su da karbon filtreden geçiriliyor. Ve yine elde edilen su yine bahçe sulamasında kullanılıyor. İstanbul'da da bizim bildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar yalnızca bir belediye. O da Maltepe Belediyesi. Kentsel dönüşüm alanı olan Gülsuyu Mahallesi'nde... Çatılara yağmur suyu toplama sistemlerinin yerleştirileceği bir model öngördüklerini açıklamışlar. Yani evet. daha bir şey de yapılmış o, o, diyemeyiz. Evet yani. şimdiye kadar biz iki tane e, su kullanımıyla ilgili iki tane kentsel dönüşüm alanından bahsettik. Fikirtepe evet. ve Gültepe, Gül Suyu. Bu e, kentsel dönüşüm alan yapılan ve sorunlu alanlardan başlarında geliyor. Aslında e, sorunu dediğimiz şey bütün bu kentsel dönüşüm rantsal odaklı olduğu için hiçbir zaman biz işte suyu ya da enerjiyi tasarruflu kullanan kentsel dönüşümden, daha yeşil bir kentsel dönüşümden bahsedemedik. Oysa bunların konuşulması ve işte insanların yerlerinden edilmeden bu tür binalarda yaşama imkanlarının olması gerekiyor. Do evet evet gerekenler bunlar evet. E, zaten böyle bunları gerçekleştirebilirsek e, sadece su tüketiminde bile yüzde kırklık bir e, şeye hani inem, inişe neden olabiliriz bu da çok önemli ve dünyanın pek çok yerinde de e, bununla ilgili yasalar teşvikler var bizim de bir an önce e, bu yasaları ve teşvikleri e, artık almamız talep etmemiz gerekiyor. Evet, evet. E, yani bütün bu uygulamalar bir devlet politikası haline ne getirilebilir. Gerçekten. İklim değişikliğini ve su krizini ciddiye alan bir hükümetin yapması gereken şeyler de zaten bunlardır. Bunun için kaynak ayırıp bir politika doğrultusunda çalışmaları elzem. Evet, aynen öyle. Evet, su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.